İşte orada Mescid-i Aksa. Orada inceden inceye bir ağrı. Süleyman mülküne gözyaşı düştü. Nasıl da kalbinde fırtınalar kopmuştu Belkıs'ın. Nasıl da düşmüştü yola ilk mektup ile dağ taş bir ordu. Süleyman mülküne gözyaşı düştü. Ağıt oldu yaşamak Zulüm oldu yaşamak Ölüm Bir başka ölümün içindedir Tahammül olmuştur artık anaların gözyaşlarında Bu her anı vurulmak olan göğsünden bir gencin Hani yola düşenlerin narası Hani kardeşlerim Bu zulme inen kırbaç bu soğuk berrak olan imge İşte orada mescidi aksa Orada inceden inceye bir ağrı Ah kalbim ateşlerden geçen kim yollara düşen kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim. Peki Kim verecek göğsünü kurşunlara? Kim verecek göğsünü? Kim göğsünü çıkacak, çıkacak bu şehrin ortasından? Kim çıkacak bu şehrin ortasından? Kardeşlerim, kardeşlerim fitne, fitne kalmayıncaya, alıncaya, güzellik oluncaya kadar, kadar esenlik oluncaya alıncaya, kim, alıncaya, kim verecek göğsünü kim? kurşunlara? buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz, parıldasa saçılsa lavlar bakışlarımızdan, bize gelse yeğillik, bize gelse cömertlik, serazat bir aşk ile düşerken yollara, volkan gibi hazırlanıyorken, tahammülü zor çarşılarda, sanki ötresi düşmüş bir harf, buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz. Ama, ama olmuyor, dağlara gitmiyor ama, haber, Şehirlerin macerası fena, meydanlara musallat olan pus dağılmıyor. Ama olmuyor, ince bir sızı olarak giriyor hayatıma. Buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz, dağ, ırmak, deniz...